Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Tenbihun El fi'lu imma Muteaddin Ve huve lezi yete'adda İlel mef'uli bihi Ke kavlike darabtu zeyden Ve yusemmâ eyzan Vâki'an ve mücavizah Evet zidan bugün Biiznillahi Teala Yedinci dersimizi okuyoruz Tenbihun uyarı demektir dikkat yani, dikkat edin uyarıyor sizi, tenbih ediyor nebbehe yünebbihu tenbih, nebbehenin mastarı kökü nebbehe fe'ale babına getiriyoruz nebbehe oluyor, nebbehe yünebbihu tenbihen, tenbihün demek ki nebbehenin mastarı el fi'lu fi'il fi'il, bildiğimiz fi'il, fi'il nedir biliyoruz nereden biliyoruz, emsile de anlattım size dedim kelime üçe ayrılıyor, isim, fi'il, harf isim nedir, fiil nedir, harf nedir anlattım. Eğer unutmuşsanız tekrar emsilenin birinci dersini dinleyin. El fi'lu ne kadar fiil varsa gerek Arapça'da olsun, gerek diğer dillerde de olsun. Fark etmiyorum. Mesela başka dillerde de bütün fiiller imma mutaaddin ya muteaddidirler veya lazımdırlar. Gelecek Söyleyecek. Demek ki fiiller hangi fiil olursa olsun, nerede olursa olsun, karşımıza nerede çıkarsa çıksın. Bir fiil ya müteaddidir ya lazımdır. Yani ya geçişlidir ya da geçişsizdir. Geçişli fiil, geçişsiz fiil var. Şimdi hatırlarsanız emsile de söyledik. Her fiilin bir faili vardır. Failsiz fiil olmaz. Mümkün değil. Çünkü fiil, fail ile kaimdir fiili meydana getiren, icat eden faildir. Fail olmasa fiil olmaz. Ha. Her fiilin bir faili vardır. Eğer fiil failinden çıkıp diğer bir nesneye sirayet ediyorsa o fiil geçişli fiildir. Ama fiil failinde kalıyorsa o fiil de geçişsiz fiildir. Demek ki çıkıp Başsa, tesir ediyorsa, sirayet ediyorsa o fiil müteahididir. Yani geçişli fiildir. Fiil diyoruz ona lazım fiil. Tesir ve sarf ıslahında ona lazım fiil diyoruz. İdir, yani işsiz fiildir. Fiil. Darabe fiilini düz. Darabe vurdu. İşsiz fiil. Dövdü, vurdu. Dar Zeyd dövdü. Fail, Zeyd. Her fiaba bir faili olması lazım. Faili sövdü. Fail kim? Kim vurdu? Zeyd bir dön. Zeyd vurdu faal Güzel Zeyd vurdu da kimi vurdu? İlk mutlaka. Kimi amra Amre. Zavallı amri vurmuş. Güzel Zeyd darabe vurdu. Zeydün Zeyd Amre. Ha bu darb fiil Zeyd'den amra geçiyor. Amra sirayet ediyor. Demek ki bu darabe fiili çiçli bir fiildir. Yani müteddi fiildir. Ama Hasune Zeydün Zeyd güzel oldu. Hasune de bir fiil. Hasune hatırlarsanız Binada gördük. Sülâsi cerretlerin beşinci babı fe'ule yef'ulu. İşte fe'ule yef'ulu kalıbında bir fiil. Zaten fe'ule yef'ulu kalıbındaki bütün fiiller neydi hatırlarsanız lazım dedik ya. Binada da bunu gördük. Ha, hasune zeydun, zeyd güzel olduk. Zeydun'un güzel olması birisine etki ediyor mu? Hayır. Birisine tesir ediyor mu? Yani bir onun güzelliği kendisinden çıkıp başkasına geçiyor mu? Hayır, Hasun'a yani kendisi güzel oldu. Hasune zeydun. Evet. Demek ki el fi'lu fi'il imma, imma yani ya, imma muta'addin, ya muta'addidir. Muta'addi yani geçişli. Ve huve o yani geçişli fi'il, muta'addi fi'il. Ve huve o el öyle bir şeydir ki, el odur ki, yeta'adda geçiyor. Yeta'adda, tesir ediyor, geçiyor. İlel mef'uli bi'hi, mef'ulu bi'hi'ye geçiyor. Mef'ulu bi'hi yani kendisine fi'il yapılan. Fiil kime yapılmışsa ona mef'ulun bihi deniliyor. Bakın, fa'il fiili işleyen kişidir. Mef'ulun bihi ise kendisine fiil yapılan kişidir. Darabeyi yapan, darb fiilini işleyene darip diyoruz. O ismi fa'il oluyor. Yani fa'ilin ismi oluyor mesela. Darabeyi fiilini işleyen kişi fa'ildir. Ha bu fiili kime işlemişse o da mef'ulun bihi'dir. Evet, yeter adı ile mafgulübi ki, örnek veriyor senin şu sözün gibi. Ke gibi, ne gibi? Kavulü ke. senin yani. Baştaki ki ke gibi, manasındadır. Ke, kavul kavul yani söz. Kavulü ke senin sözün. Ke kavlike, senin sözün gibi. Senin ne sözün diyorsun ki daraptu zeyden. Mesela sen diyorsun daraptu zeyden. Daraba burada fiildir. Tu onun faaliidir. tu yani ben vurdum. Diyorsun ki ben vurdum. Vurmak fiil, sen de onun faili oluyorsun. Ha darabtu vurdun, kimi vurdun? Zeyden, zeydi vurdun. Darb fiili senden zeyde geçmiş. Demek ki darb fiili müteaddi bir fiildir. Ve yusemmâ isimlendirilir. Bu müteddi fiil var ya, nasıl ki müteaddi diyoruz. Ve yusemmâ isimlendirilip Eydan, aynı şekilde. Eydan yani aynı şekilde. Vâki'an ve mücavizen. Vâki'an ve mücaviz olarak da isimlendiriliyor demek ki mütaaddi fi'len diğer bir ismi de fiil vaqi' ve ya fi'len mujaavis fi'len mujaavis aynı manalarla geliyor yani geç geçişli fiil evet ve amma gayru mütaaddi dedik ya el Vaima yada gaire müteaheddin, yada gaire müteahedd, yani müteahedd değil, gaire müteahedd, yani müteahedd değil. o elbitti öyle bir şeydir ki, 'Lam yatajaazıl faâil faâilden çıkmıyor'. 'Lam yatajaazıl faâil faâilni aşmıyor, faâilden çıkmıyor'. <coughs> Eğer anlayabilirseniz, dikkat ederseniz, burada bir hususu beyan etmek istiyorum. Ben medresede okurken, müptelliyken daha yeni yeni okuyordum yeni yeni öğreniyordum bu ibareye itiraz ettim yani itiraz ettim derken haşa e, bu musannıf yanlış yazmış diye değil hani belki matbaa hatası olmuştur veya ben anlam anlamıyordum yani şöyle itiraz ettim dedim ki mesela tecavüze tesir etti yetecavüzü tesir eder tecavüzen tesir etmek yani orada bize ders veren hocaya diyordum ki böyle mi bunun manası yani tecavüze etki etti manasında mı diyordum evet tabi bize ders veren hocamız o da talebeydi yani okumasını bitirmiş icazet almış fakat medreseden ayrılmamıştı İcazet aldıktan sonra da bazı kitapları okumaya devam ediyordu büyük seydanın yanında bazı kitapları okumaya devam ediyordu o da bize ders veriyordu Dedim ki şimdi tecavüze etki etimi anasında mıdır? Çünkü Türkçe'de etki ile karşılaştığım tecavüz ya tecavüzen. Tecavüze etki etimi anasında mıdır? Evet diyorlar. Ha, ya etki eder. Lem ya etki etmedi, el fa ile diyorum. Bakın, fail burada mefuldür diyordum. Yani buradaki fail kelimesi nehu açısından mef'uldür. Yani lem yetecavazil fail. Yani fail etki etmedi. Yani diyordum ki burada şöyle değil de şöyle olması lazım. Lem yetecavazil mef'ule. Mef'ule etki etmedi. Yani lazım fiil o fiildir ki lem yetecavazil mef'ule. Mef'ule etki etmedi. Ben böyle itiraz edince oradaki bütün talebeler, bütün hocalar bütün hocalar, ilmini bitirmiş olanlar dahil, hepsi kabul ettiler bunu. Dediler ki, burada yanlıştır. Lem yetecavezil fa'ilu el mef'ule. Yani fa'il mef'ule etki etmiyor. Yani öyle bir fiildir ki o fiilen fa'ili mef'ule etki etmiyor. Evet, onlar da dediler ki, bu ibare yanlıştır. Halbuki aslında yanlış değil. İçlerinden sadece bir tanesi, o da çok güzel anlamıştı. Yani ilmini çok güzel okumuştu. Sarf, nahu, çok güzel öğrenmişti. Sadece o kabul etmiyordu. Diyordu ki bu ibare doğrudur ama izah edemiyordu. Diyordu bu ibare doğrudur ama anlatamıyordu. Onun da bunu ifade etme gücü yoktu. Talebeleri ikna edemiyordu. Tabi zamanla ben okudukça e, anladım. Aslında tecavüz kelimesini biz yanlış anlıyormuşuz. Tecavüze Arapçadan aştı. Geçti, aştı manasına geliyor. Mesela lem yetecavezil faile derken yani faili aşmadı. Yani müteaddi fiil öyle bir fiildir ki lem yetecavez aşmadı. Kim mi aşmadı? El faile. Faili aşmadı. Yani faili geçmedi. Failin sınırlarını aşmadı. Failin sınırları dışına çıkmadı. O mana geliyor. O mana geliyor. Yani ben diyordum ki doğru ibare şöyle olması lazım. Lem yetecavezil failu Buradaki faili fail yapmak. Aslında burada zihniniz karışacak. Nehu okuduğunuzda öğreneceksiniz. Yani buradaki faile değil de failu okuyalım diyordum. Yani diyordum lem yetecavezil failu el mef'ule diyordum öyle yapalım ibareyi halbuki o zaman ben mübtedi olduğum için bu tabi davam yanlış. Ama onlar bu benim yanlışımı. Hepsi kabullendiler. Hepsi dediler evet senin dediğin gibi. Halbuki öyle değil. Sonra iyice öğrendikçe nehu de iyice öğrendikçe fiillerin e, harfecerlerle kullanıldığında manaların daha değişik olduğunu, harfecersiz daha değişik olduğunu bunları zamanla öğrendikçe anladık ki bu ibare doğrudur. Onun için büyüklerin kitaplarına kolay kolay itiraz etmemek lazım. Bazen matbaa hatası oluyor. O ayrı müstensihler yani. Eski zamanlardaki müstensihler bazen hata yapıyorlar. E, kitapları kopyalayanlar eskiden elle çoğaltılıyordu, elle kopyalanıyordu. Onlar bazen yanlışlar yapıyorlar. Kendileri de bizim gibi mesela Yanlışı düzelteyim derken daha da Doğruyu bozuyorlar yani İşte burada ibare doğrudur Lem yetecavez aşmadı El faile Faili aşmadı Failin sınır dışına çıkmadı Evet Demek ki müteaddi Tabi bunu biraz kafanıza fazla takmayın Bunu ileride inşallah saadet din Yani izinin şerhini okuduğumuzda Burayı yine açıklayacağım O zaman nehvi de iyi bilmiş olacaksınız Orada daha iyi anlarsınız Ha huve fiil'' öyle bir fiildir ki lem yetecavaz aşmamış kimi aşmamız el, el faile faili aşmamış failin sınır dışına çıkmamış yani failin içinde kalmış bir fiil failin kendisinde kalmış bir fiil ke kavlike, senin şu sözün gibi hasune zeydün'' zeyd güzel oldu hasune zeydün'' bu herhangi kimseye etki etmiyor ve yusamma lazıman ve yusma isimlendiriliyor Lazım, Gayri müteaddinin ismi nedir? Lazım fiil Ve gayre vakiin Gayri Diğer bir ismi Evet Veya ve gayri mücaviz de diyebiliriz Gayri mücaviz Gayri vaki Lazım Gayri müteaddi Böyle diyebiliriz Şimdi lazım bir fiili Diyelim ki Muteaddi yapmak istiyoruz Mesela Hasune Zeydun Hasune Zeydun Zeyd güzel oldu Bu lazım hassane zeydun yapsak güzelleştirdi. Hassane yuhassinu tahsinen mesela. Hassane güzelleştirdi. Veya karece mesela çıktı. Çıktı. Çıkardı yapalım. Çıktı lazım. Çıkardı müteaddi. Çıktığı çıkardı yapmak için ne yapmamız Yani lazım bir fiili müteaddiye nasıl çevirebiliriz? Şimdi onu anlatıyor. Ve taaddiyetuhu Taaddiyet geçişliliği geçişli yapmak müteddi yapmak hu onu yani lazım fiili ve taaddiyetu onun taaddiyeti yani geçişli yapılması müteddi yapılması yani lazım fiilin müteddi yapılması fiil sülasiyil mücerredi sülasiy mücerred kalıplarda lazım fiili müteddi yapmak nasıl oluyor bi tad'ifil aynı, aynı fiil yani orta harfin biliyorsunuz faul fiil fiilin ilk harfi aynı fiil orta harf lamul fiil son harf bunları anlattık Ha, ayni, aynül fiilin yani orta harfin tad'ifiyle yani katlanmasıyla yani şeddelenmesiyle. Tad'if yani ikiye katlamak. Bited'ifil ayni bir bu bir yolu bu ve bir ziyadetil hemzeti veya hemze arttırmakla yani ya ferraha babına sokacaksın veya ekreme babına yani ya tef'il babına ya if'al babına diğer bir tabirle. Evet, bitadifli aynı ve biziyadetil hemzeti. Ya aynın şeddelenmesiyle veya başına hemze getirmekle. Bu iki yoldan biriyle müteddi yapabilirsin. Lazım bir fiili. Sülasiye mücerretse eğer tabii. Dikkat edin. Sülasiye mücerredse onu bu şekilde müteddi yapabiliyorsun. Ki ke kavli kesen şu sözün gibi. Ferrahtu zeyden. Bakın, feriha zeydün. Zeyd ferahladı. Feriha, sülasiye mücerret bir fiil. Feriha ve lazım. müteddi değil. Feriha zeydün. Zeyd ferahlandı. Zeyd ferahladı Ferraha Zeyd'ün Zeyd, Zeyd ferahlattı kimi? Amren amrı. Zeyd amrı ferahlattı Bakın müteaddi oldu Ferraha. Ferih ferahladı lazım Ferraha ferahlattı Başkasını ferahlattı Ferrahtu ben ferahlattım Kimi? Zeyden Zeydi Ferraha burada fiildir Tu ben yani fail Mef'ul kim? Bu fiili kime yapmışım? Zeyden Zeyde yapmışım. Yani kimi ferahlatmışım? Zeydi ferahlatmışım Ferrehtu zeyda. Celese mesela oturdu. Lazım bir fiil. Celese. Gayri müteaddi bir fiil. Celese oturdu. Zeydün zeyd oturdu. Kendisi oturuyor. Ve celestu ben oturdum. Bu oturmam kendimedir. Yani bu oturma beni aşmıyor. Benden başkasına bir etki yapmıyor. Ama eclestu oturttum. Bakın ekreme babına getiriyoruz. Dedi ya ya fil ayni veya biz yâdetil hemzeti. İşte biz yâdetil hemzeti budur. Yani ekreme babına sokuyoruz. Celese oturdu, eclese oturttu. Ha celese Zeyd'ün, zeyd oturdu. Eclese zeydin Zeyd oturttu. Kimi oturttu? Amren. Amr'ı oturttu. Veya tu ben oturttum. Kimi? Hu onu. tu hu. Eclese fiil. Tu, fail. Yani ben. Hu o. Mef'ulü Demek ki Oturtum. Kimi oturtum? Hu onu. Eclestu hu onu oturtum. Evet. Ve bi harfil cerri. Bir de harfi cer ile. Ve bi harfil cerri. Cer harfini nerede okudunuz? Avamili bir gibi de. Dikkat ederseniz bölgemizde, medreselerimizde önce hangi kitap okunuyor? Emsile. Ondan sonra bina. Ondan sonra izzi okunuyor. Bakın dikkat edin. Önce emsile, sonra bina, sonra izzi. Ama ben ne yaptım? Dedim ki izi okumadan önce bir avamil okuyalım. Öncesi avamili bir gibi okudum. Niye? İşte izi daha iyi anlayasınız diye. Normalde medreselerde avamil iziden sonra okunuyor. Ama izi biraz ağır bir kitap olduğu için ondan önce avamil okuyup biraz da olsa nehu bilgisine sahip olmak çok lüzumludur, çok faydalıdır. İşte burada diyorum ve bir harfil cerri. Biliyorsunuz harfi cer nedir? Ama avamili bir gibi okumasaydınız burada harfe cer nedir bilmeyecektiniz. Ha diyor ve bi harfil cerri bir de harfe cer ile lazım bir fiili müteddi yapabilirsin. Sadece sulasi mücerretlerde mi? Hayır. Fil kulli hepsinde. Sülasi mücerret olsun, sulasi mezdufi olsun, rubai mücerret olsun, rubai mezdufi olsun. Hangisi, hangi fiil olursa olsun onu harfe cer ile müteaddi yapabilirsin. Ama... Bi tadifil ayn bir de bi ziyadetil hemze sadece sülasiye mücerredte olur. Niye? Çünkü bir fiili ekreme babına sokmak için veya ferraha babına sokmak için mutlaka onu sülasiye mücerred olması lazım. Çünkü ekreme bir de ferraha kalıbı nedir? Sülasiye mezidufihidir. Bakın sülasiye mezidufihi. Bir fiilin sülasiye mezidufihi olması için önce sülasiye mücerret olması lazım. Sülasiye mücerred bir fiil ...onu sülâsî-i yapabilirsin. Ama... ...diyelim... ...rûbaî-i mücerredi... ...ekreme babına sokamazsın. Çünkü rûbaîdir bir sefer o. Veya rûbaî-i ...ekreme kalbına getiremezsin. Veya başka bir sülâsî-i mesela ...meselâ istahreçeyi... ...getiremezsin... ...ekreme babına. Ha, ekreme babına gitsen ...istahreçeyi önce iptal edeceksin... ...kök yapacaksın, harrece yapacaksın... ...ondan sonra ehreç veya harrece getirebilirsin. <gülüyor> evet... Demek ki ve bi harf fil kulli. Demek ki lazım bir fiili ya ferraha babına sokup eğer sülasiy-i mücerred ise, eğer sülasiy-i mücerred ise ferraha babına veya ekreme babına getirsen müteddi yapabilirsin. Veya ve bi harf-il-cerri harf ile hangi kalıpta olursa olsun ister sülasiye, mücred, ister sülasiye meclifi, ister mücred, ister meclifi, i mücerred, ister sülasiy-i ister ruba'iy-i mücerred, ister ruba'iy-i mezdufi harf ile onu müteddi yapabilirsin fil-kulli yani hepsinde. Nahvı örnek mesela zehebe Dikkat edin ذهب ثلاثيه مجرد zehebe gitti lazım bir fiil veya ذهب ben gittim ben gittim ha her i ile bunu mütaaddi yapabiliriz ذهب to Zeydin Zeydi gönderdim bakın Zeydi ile gittim manasına da geliyor ذهب to Zeydin Zeydi ile gittim veya ذهب to Zeydin Zeydi götürdüm dikkat edin mütaaddi oluyor ذهب to bi onu götürdüm veya gönderdim mağaraya yani gel işte bi bir harfecer harf ecer. İntalaktu mesela serbest kaldım. Bu da ruba e, sulasi meçdufihi bir fiil işte harfecerle ecerle oluyor. Dikkat edin. İntalaktu ben serbest kaldım. Lazım bir fiil. İntalaktu serbest kaldım ama intalaktu bihi onu serbest bıraktım. İntalaktu bihi onu serbest bıraktım. İntalaktu ben serbest kaldım ama harfecerle ecerle kullansa mutaddi yapabiliyorsun. İntalaktu bihi onu serbest bıraktı. Evet, dersimiz yeter olsun buraya kadar. İbareyi okuyorum. Tenbihün, el fi'lu imma muta'addin ve huvellezhi yete'adda ilel mef'uli bi'hi ke darabtu zeyden ve yusamma eydan vaki'an ve mücaviza ve imma gayru muta'addin ve huvellezhi lem yetecavezil fa'ile ke hasuna yusamma lazima. وغير و... ويسمى لازما وغير واقعين وتعدياته في السلاسية المجرد بتضعيف العين وبزيادة الهمزة كقولك فرحت زيدا وأجلسته وبحرف الجر في الكل نحو ذهبت بزيدين وانطلقت به